Bismillahirrahmanirrahim Konumuz namazı huşu bile kılmanın önemi. Bize Mevlamız buyuruyor Mümin suresinin ilk ayeti keremelerinde. Sevgili istimamlarım. Kad eflihal müminun. Kad efliha. Kad kelimesi fil mazinin ev önüne gelince mutlaka kesinlik anlamına geliyor. Belam büyüyor. Kad efla muhakkak kesinlikle felaha kavuştu, felaha dahil oldu. Efla da ifal babından hemzesi de dûl işin. Mutlaka kesinlikle felaha kavuştu, felaha dahil oldu. Nedir feda? Bir kimsenin korktan kurtulup ümidine kavuşmasına ferah deniyor. Kimler feda kavuştu? El müminüne müminler. Hangi müminler ama bu da Allah'ın tarif var el müminüne. Bu da ad için yani özelliği şunun olan müminler. Bunlar felâ kavuştular. Fela, ölürken dünyadan iman ile göçmek. Kim öle nasıl bir sebep nekşalamuhteremler? En büyük mesele bu tarz son nefeste. Sonra kabirdeki suale cevap vermek. Mahşerde müzen ağır gelmesi, ağır, ağır gelmesi sade geçip cennete kavuşmak. Demek ki şu müminler yani imanı kamil denen gerçek müminler bunlar falan kavuştu bunlar. Kimler bunlar? Ellezine <gülüyor> hum onlar müminler ki fi salatihim haşiun namazlarını ile kılanlar bunlar falan kavuştu namazını huşuyla ile kılmayanlar cennete girecek iman ölmek şartıyla. Ama bir farkla Allah korusun ölürken zahmet çekecek. Korkacak icabında. Kabir azabı çekebilir. Mahşerde hesabı çok çetin olabilir. Sarık köpüsünde yanabilir. Kebap yanabilir sarık köpüsünde. Hatta cehenneme düşüp Orada bir zaman yanabilir. Fakat namazlarını huşili kılanlar ise bunlar doğrudan doğruya cennete diyecekler. Duhulü evvelin deniyor bunlara. İlk giren Müslümanlar bunlar. Huşu tabi nedir? Huşu nedir? Huşu namazın canı, ruhu hayatı. Huşursuz namaz bir ölü cesede, yani kadavraya benzer. huşusu namaz. Huşu, tevazu demek. Allah'ın jelişanlığı azameti karşısında kulun kışılması, mütevazı olması. Sonra huzur demektir ve sükün demektir. Yani namazı huzura kılanlar, sükünle kılanlar, saygıla kılanlar ve Allah'ın azametine düşünüp tevası mütevası olanlar. Huşu iki ayrılıyor. Birincisi kalp huşu deniyor. İkincisi de beden huşu. Kalp huşu nedir? Kalp huşu bir kimse namazda Allah'ın Celle kendisine gördüğünü, bildiğini bilerek bu inançla namazı huzura kılması. Yani namazdayken gafil olmaması kişinin. O kişiye düşünmesi gerekir ki namazdayken beni yaradan Rabbim var. O Rabbül Alemin'dir. O'dur Alemin Rabbi diye ...Allah'ın huzunu olduğu birinciyle ...namazı kılmak. Arada... ...tabii insan hafif bir şeye dalabilir... ...başka bir şeye de. Çünkü şeytan boş durmuyor. Fakat hemen kendini toparlayıp... ...yine Allah'ı hatırlamak namazı. İkincisi... ...beden huşu, beden. Bu da sükün anlamına geliyor... Bedenin namazdayken sakin olması, sağa sola bakmamak, ileriye bakmamak, ancak yalnız secde yere bakmak, boynu bükmek orada, kaşın olmak, tepinmemek, kımıldamamak, zorunlu kalmadan öksürmemek, atırmamak. Yani namazda sakin olmak. Eğer bir insanın kalbinde huşu varsa, yani Allah'ın azametinden bir korku, rüperti varsa kalbinde, namazı Allah hatırlıyorsa, bu kalpteki huşu bedene yansır. Beden sakinleşir. Bir kimse korktuğu zaman, korku ne olsun olsun, insan korktuğu zaman yani çocuk bile Mesela örnek verelim, sofrada yemete şey işerken. Işıklar bir dönemde söndüğü anda çocuk korkar, yaramaz çocuk fısıp kalır mıdır? Demek ki kalpte korku olunca bu korku bedene yansıyor, beden fısıp sakinleşiyor. O bir hayvan bile, hayvan bile korktu mu sopayı korktum mu hayvan böyle pısıp kalır muhtemelen kalır demek ki bir insanın bedeninde namaz hareket varsa orası kaşıyor, burası kaşınıyor ayağını böyle alıyor, geri alıyor, bir hareketler bir şey yapabiliyorsa demek ki o kişinin kalbi boş muhtemelen bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Beşit otururken Medine'de hesabınla beraber biri geliyor. Ve Beşit namazı kılmak için kıada namaza duruyor. Fakat bu kişi herhalde yeni Müslümanmış ki namazı tam bilince değil. Namazdayken sakalını kaşıyor böyle arada bir. Dilegamız bu ülkendeki sahabelerine, alemlere Değil, haşa kalbi haza, eğer şunun kalbinde huşu olsaydı, Allah kokusu olsaydı, haşiat cevarri huhu, onun cevarı azaları da, o zaman sakın onu bırakma, sakın olur Demek kalbinde huşu olmadığı için oynayabiliyor. Bir gün bir din emrine Türkiye'den gelen biri. Medine'de rahmetli Osman Efendi vardı muhteremler. Babası Konyalı, annesi Buharalı. Kendi küçük eşliğine Medine'ye yerleşmiş. Her açıdan tam olgun, kâbe bir insandı. İlim, irfan, ahlak, belayet hepsi onda. İnsan üstü bir insandı. Böyle Öyle sakin bir insandı. Bir gün biri buna şöyle soru sordu. Hocam bir insan dedi bir yere kaşınsa onu kaşıyabilir mi? diye sordu buna. Gel şöyle büyük alimlere bugün sorular sorulmaz ama kız sordu. Yani namaz ederdi, bir yerim kaşınsa o namaza kaşıyabilir miyim? Rahmetli Hemen cevap vermez, hemen pat diye vermez cevabı böyle. Şöyle bir durdu böyle. Bir de soran kişinin durumuna, o kişinin de durumuna bakardı. Nasıl sonra anlatacak konuyu. Şey durdu, ona bir baktı. Şöyle bir soru yönetti. Dedi ki ona, destanede asker erdi, bir komuta vardı, hazır ol diye. Yine var mı bu? E var hocam. Peki ne anlamı geliyor bu hazır ol dedi? Ne bu dedi? Efendim hocam şey işte dedi, on başı, yüzbaşı, yüz teğmen, komutan. Hazır ol mi, herkes put gibi durur, kimse yere kımlamaz. Peki yani bir komutan hazır ol diye komuta komut verince, e, sinek konser ne yaparsın? Kovamam sinek. Arı ısırsa, yine batırsa bir şey yapamam. Baklarım dedi, baklarım dedi. Allah komut veriyor. Komut. Namaza girişte. Ne diyorsun dedi? Allahu Ekber diyorsun böyle. En büyük komut bu Allah huzurundasın. Allah seni görüyor O haline namazı kaşıma dedi. Osman Efendi rahmetli muhtemelenler Fahrettin Paşa'nın da sır kâfibiymiş. Fahrettin Paşa. Medine'nin savunmasını yapan İngilizlere karşı Vahabilere karşı Osmanlı Paşası Medine'de onun da sır-ı imişkenizde. imiş kendisi. Bir insan namazı huşuyla kalırsa ne olur bunun? Tabii bir de sevabı da fazlalaşıyor mu? Buyur ya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri اِنْنَا ümmeti. Ümmetimden iki kişi, iki kimse لَيْكُمْ mani ile السَّلَاةِ Namaza kalktılar. Örnek veriyorum Rehmele. İlk iş ümbetimden namaz kıvamaya kalktılar. İkisi beraber. Rüküma, südüma, vahidün. İkisi beraber ilimleri bir, fıkıh bilgileri bir, bunlar kıyamları, rükü secerini aynı yaptılar. İkisi de. Ve inne ma beynes rateyima ama ikisi namazı arasında öyle fark var ki ma beynes semayi vel erdi aralarında yer-gök gibi araların namazına fark var. Yani i̇kisi namaza kalktılarla beraberce. İkisinin de aynı bilgileri var. Sübhani okudular, Fatih'i okudular, Rükü Seci yaptılar. Aynı şey yaptılar bunların. Ama aralarında çok büyük fark var. Yer-gök arası kadar. İşte öyle huşu, yani bir namazın huşu ile kıldı, ve böyle yalnız dışını namaza uydurdu. ile namaz kıldı. Bakın bu kadar fark muhtemelen. Fark bir şekilde namazı huşküyle kılmak. Namazı huşküyle kılmak için ne yapmak gerekiyor? Yani namazda aklımıza başka bir şeyin gelmemesi için namazdayken hepimizin derdi bu muhtemelen. Hastalık belli. Aklımıza gelmeyen her oku namaza geliyor. Sanki başka boş vaktimiz yok da o anda bunun çözümü oluşuyoruz o, o konuyu da. Hepimiz var böyle hastalık böyle. Peki ne yapalım bunu kurtulmak için acaba? Evet tabi çözüm var. Birincisi önce helal lokma yemek şart. Helal lokma şart haram lokma yiyen kişi onun içindeki o pis kan pis kan varken o pis kan kalbinden dolaşırken ki o kimsenin zaman alamaz. Böyle. Bir şart helal lokma yemek. Helal kazanç şart. Helal kazanç. Ayrıca kazanç helal bir anlamda helal olması gerekiyor. Mesela günümüzde makinen kesecek tavuklar var. Yani elle kesilmiyor da, yani besmele çekilmediği gibi insan el kesmiyor bunu da makine kesiyor. Tavuk. Nedir bu tavuk? Leştir murdardır. Haram necis muhteremler. Belistir bende. Niyazi günümüzde yani çoğunluk bunu yiyor muhteremler. Çoğundaki yumlar kardeşim. Tabi bir haram olduğu için bunun bir kol tarafı da var. Etten daha ucuz. Temizlenmiş. Sonra parça parça satılıyor. İsi için alabiliyor. koyu da var. Ama bu tavuk nasıl kesiliyor? Hı. Makineyle kesiyor. Makine bunu kesiyor. İnsan kesmesi şart. Besme çekilmesi gerekli olarak. Eğer bir insan eliyle keserken vesviyi unutursa zarar vermiyor. Unutursa zarar vermiyor. Kasten terk etmezse. Ama bunu makine kestiği için bu leş oluyor demek. Demek ki bir insan böyle makineyle kesilen bir tavuğu evet vitrinde bize görünüyor. Butlar göğüs hepsi ayrı ayrı Tertemiz az azı geliyor, kolay geliyor. Bunu yeni kişinin oluyor haram ortaya yani. Alın teriyle kazandığı parayla alsa da yine o haram boyunca Bu şey başlar. gibi gıdalarımızda alkoller, olmaması gerekiyor. İfşat helal lokma şart, helal lokma şart Sonra gözümüzü, kulağımızı, dilimizi elimizi, ayağımızı da haramdan da korumamız gerekiyor. Göz. Haram bakmayacak göz. En büyük nimet gözdür. En gözdür böyle. Yani Allah korusun hiç görmemek, görmemek. Rahmetli hocam vardı muhtemelen burada Ahmet Efendi'nin devletlerinden, Karakal Pakıta, onda o ilk Arapça başlamıştım. Bir gün derse gittim. Hocam aklım böyle düşünceli bir dalgın böyle. Hocam harbemiz rahatsız mısın? Yok dedi Ahmet dedi. Aslında de biri vardı misafir vardı burada. Ağından doğma gözleri körmüş, hiç görmüyormuş. Ağından doğma hiç görmüyormuş. Tam da kabız mevsimiydi. Hocam da baştan kabız etkildi. Tarısı var benim yani bahçelerin orada. Buna kabız etmiş hocam. Yeni ilk gün daha. Diyor hocam şimdi o misafirini almaya görmene göre diş şansına diyor karpuz diyor kıpını çıktı diyor kıp kırmızı. Yani henüz daha karpuzlar pembe memekken daha hamken daha böyle turfandayken karpuz tabi kıpını çıkmış. ona diyor senin de kaderine diyor şansın sen senin kaderine diyor. Karpuz diyor kıp kırmızı çıktı diyor kıp kırmızı. Ama soruyor. Hocam ne demek kıpkırmızı? Ne demek kıpkırmızı? Nasıl bir şey bir kıpkırmızı? İşte rengi böyle. Nasıl böyle? Anlatamıyor muhtemelen. Tadırı anlamıyor. Anlatamıyor böyle. O i̇şte kadar uğraşıyor anlatamıyor. Ona da hocam davranmış tefekkür edemiyor muhtemelen. Bakın. Yani bu göz nimeti. Bize Mevlam bunu vermiş. Bunu insan her kullanamaz muhtemelen. Harama bakan, haram bakan. gezder böyle. böyle, böyle. E, kulak haram din diyor, Zavallı, o beyin de bundan yoruluyor. Beyin de böyle. Genelde şehirlerde hayat çok zorlaştı. Kornatikler, arabalar, gürültüler, şunlar, bunlar. Yetmiyor da bir de müzik sesleri, müzik böyle. Bazı esnaf da dükkanda müziği açıyor. İş yerine atan makinane çalışıyor. Müzikler var bunda da var. Zavallı kişi evine gidiyor. Artık beyin olmuş ki, beyin çalışmıyor. Evine gidiyor. Evinde bir sakinliyeti yaşayamıyor. Açıyor televizyonu. Yine müzik, yine müzik muhtememinde. Nedir müzik? Beyine bir bombardıman bu. Bombardıma bombardıman Radyo Radiyasyon, bombardıman, beynine. O kadar zararlı ses yürüyor böyle. Sünneti tarabı diye sünnetler adam. İşte günümüzde demek gözlerin koruma gerekiyor, kulakları da mücizen koruma gerekiyor Tabi Tabii dili yalanla koruma gerekiyor, eli haramdan koruma gerekiyor. Bir de namazın dışında da Allah ciceğe çok hatırlamak zikretmek gerekiyor. Bir insan dışarıda gözü haramda, dili yalanda, kulağı gıybette dinemedi müzikte, eliyle kadınla bir el sıkışıyorlar haram işliyor. diyor. Allah'tan gafil, bomba başı konuşuyor. Hem işte filan başı filan başın puanları şunları bunları emiyor mu bir gün bak iki tane çocuk, küçük baykuş gibi oturmuşlar. Şöyle durdum, dinledim onları da... ...ayet ettim. İşte filan takım bu kadar puanım var... ...bunun bu kadar puanım var... ...şöyle maşı var, şöyle maşı, maşı var... ...hepsini biliyorum onlara ben yaşamadım. ...insanın şartını bilemem ben... ...bir insan dışarıda... ...hep bunu uğraştıktan sonra... ...camiye girip patır putur ...Allah'a böyle dedi... ...evet işte aklım bir şey geliyor... En normal, normal tabii. Cami kapısına bir yok ki bir sihirbazı yok, bir sihir sir yok ki orada. Hem insan değişirsin orada yan kapısında. İnsan neyse, aynı insan gelmez. O kişi kabe girsin, tabii ki kabe geç altına gelmez. Demek ki namı huş ile kılmak geç namaz budur. Ancak bunlar fela kavuşuyorlar Ne gerekiyor? Önce helal lokma, Sonra gözü, dili, kulağı, eli, ayağı bunları da haramdan sakınmak gerekiyor, göndek kurmak gerekiyor. Ve namazın dışındayken de Allah'ın ricaülüğü hatırlamak, zikretmek gerekiyor. Boş şey konuşacağımıza, Ömür sermayesi, en değerli, en değerli malımız ömür sermayesi. Her nefesimiz ömreğin bir damlası böyle. Damla damla gidiyor. Ne yapalım dışarıdayken de elimizden geldiği kadar Allah, Allah diyelim. Allah, Allah ciddi ve şahı. Onun insanın neyi var ki Rabbinden başka insanın var Hepsinin kalanı boş verir. İkincisi, namaz vakitlerini şöyle özenle beklemek namaz vakitlerini. Yani bir Müslümanın günlük hayatının en önemli noktaları namaz vakit olması gerekiyor. Neydi namaz vakitleri? İlahi randevu. Allah randevu veriyor kuluna. Kulun şu saatte huzuruna gel. Randevu veriyor. Hem de bölge bölge. Dünya hepsi birden değil. Mevlam, bölge bölge Mevlam kulların elhamdülillah randevu veriyor. Bölge bölge. İşte namazı böyle beklemek, namazı beklerken de işte namazı gibi olacak. Namaza girişte niyet edilir, niyet. niye çok mühimliyet böyle. Farzlı niyet böyle. Niyet farzı. Nedir niyet? Dünya ile namaz arasına Kalın bir duvar çekmek, niyet bu. Yani kul dünyadan koptu, sabah namazı uykusundan kalktı yatandan kalktı, gün işinden koptu, geceyi istihatten kop, koptuk kişi, ne yapıyor? Allah huzurunda geleceğe -Ca alıyor, Allah emir derken namaz kılacak. E buna bir niş yapmak gerekiyor. Niyet nedir işte? Niyet ettim. Allah katı için şu namazı kılmaya. Artık namaza giriş dünyadan koptu, niyet kalan bir çizgi kalan bir duvar, dünya duvar arkasından kalıyor. Kula artık namaz evine girdi. Dünyada kalacak. Sonra tekbir alınıyor. Adı tekbir tarime. Tahrim haram kılan tekbir anlamı geliyor. Haram kılan bir. Allahu Ekber haram kılan bir. Niye haram kılıyor? Doğru, öbür tarafında her olan şeyler işte haram böyle. Doğru, öbür tarafından da dünyada konuşmak serbestti. Dünya kelamı. Yeme içmek serbestti. Gülmek serbestti. Şu bu böylece. Hareket serbestti. Şimdi duvarın dersinde oldu. Haram kıldı bunlar böyle. Aman Yemek içmek haram. Hatta bir insan namazda durduğu zaman dişler arasında şu noktada bir şey kalmışsa bu yutmuşsa yutarsa namazı bozulur o Yemek anlamına geliyor böyle. Bir insan namaza girişte tatlı bir şey yese. Mesela çikolata bir şey yese de henüz daha ağzına tat geçmeden namaza dursa, o tadı yutsan, namaza bozulmuyor ama kerat olmaktadır. Böyle. Kerat olmaktadır böyle. Neden? Şu duvarın belli tarafında artık aramlar başladı. Hesatlar başladı. Böyle. Bu tekbirin bir adı da iftih tekbiri. İftitah tekbir. İftitah, açış tekbiri, fetih. Fütah tekbir anlamına göre böyle. Neyi açıyor? Kulağa miraç yol açıyor. Miraç müminler namazı miraç. Açığa vereceğim. Miraç başlığa vereceğim. Gerçekten muhteremler yani namazın değerini dilebilsek namazı şöyle huşuyla böyle. namazın ön hazırlığını altyapısını yapabilsek namazı ile girebilsek her şey her şey namaz. Her şey namazda böyle. Müminlerin miracı bakmanız. Kulu mirada taşıyor namaz. Din namaz böyle. İman alameti namaz. Cennet anahtarın namaz. Her şey namaz böyle. Şey. Ama namaz, namaz olsa yani namazdayken gafir olmayıp dünya dalmadan namazı kılabiliştik. Şey. Namaz tebir alınıyor. Allahu Ekber diyor namaza başlayışta. Bakın ne güzel değil mi? İslam'ın şu, namla ibadete başlaması Allahu Ekber. Ekber en büyük anlamına geliyor. En büyük. Buradaki şimdi en büyük değil. Neden büyük? Min oluyor Arapçıda burada. Burada min yok burada. Ancak büyük Allah'tır. Ancak O'dur büyük olan. Ona mahsus büyüktük azameti, kibriyası, gücü, kuvveti, ilmi, her şeyle en büyük Allah Celle Cale. Yerden gökten tek egemeni, her şeyi gören, bilen, her şeyi gücü yeten, kuvveti yeten, her şey onun bağlı her şey. O Mevla dilemezse, bir yaprak kımıldamaz o. Su atmaz, Yer esmez. Yani böyle. O Mevla dilemez de böyle. Yani şu evrende, şu alemde bu kadar varlıklar, yer altındaki karıncalar, derince balıklar, uçan kuşlar, insanlar, melekler, ruhlar, ne varsa ve bütün maddi, maddi, ötesi varlıkta her birisi Allah'ın geleceği tam gözetiminde Denetiminde iradesine bağlı her şey. Alemde. Bir altın, bir zerre, başı boş değil. <gülüyor> i̇şte bu anlamı Allah'a Allah ver. Kul düşmesi gerekiyor. Bunu ki kimin huzurundayım ben şu anda diye. Kim girdi girdim. Yani. Bu için namaza hemen öyle pahalı girilmiyor. Altı şartı var namazın böyle. Hazretim tarihte var. Hiçtin taartı var, Yusuf temizliği var buda Vakit var, şunlar bunlara vereceğim. Hemen namaza girmiyor bakın böyle. Veren şart koşuyor. Kulum bundan yene getir, ruh gel. Yani namaz kılmak kolay değil. Huzur ve kolay değil muhteremler. Sonra namazı el bağlanıyor, el. El bağlanıyor. Suda el altta. Sağ elin karu üzerinden kavga ediyor. Sol el. Sağ el. Sol el nedir? Bu nefsi emareyin simgesi sol el nefise. Onun için her türlü pislikte bedende sol kullanılır. Ağza sağ el verilir ateşe, buna sağ el verilir. Ama bunun temizlerken sol elle. Tuvalette tuvalet sol el yapılır. Yani ne kadar böyle bedensel pisliklere varsa, bundan su el kullanılır. Su el hep hayırlara kullanılır, sahip kullanır bir şey. Su el ruhun simgesi, alameti, son nefsin simgesi. Namazda ne oluyor? Su altta kalıyor, sahibini kavuruyor. Yani nefsi hakimiyet namazda, ruh hüsnün nuru El bağlanıyor, kul tabi sece dönüyor. Elhamdülillah tabii dış görünüm çok güzel böyle. Onda bir de de Mevla'ya dönse. Benim yardan Rabbim diye görün Mevla'ya dönerse o zaman ne olur içi dışı tam huş olmuş olur. Huş olmuş olur böylece. Sonra ilk okunan Sübhaneke okunuyor matemlerde. Hanefi'de, Şafii'de inni ve ceti ve cihadı kelimesi okunuyor. Sübhaneke tabi anam tamamen vermeyeceğim bu arada da Allah Teala'yı burada tesbih etme, hamd etme. İnşallah haftaya nasıl olsun inşallah. Namazını fıkhını açacağım da o zaman anlamı daha veririm inşallah. Yalnız Sübhanehikaya'nın sonunda ne diyor Sübhanehikaya'nın sonunda? Vela ilahe gayrük diyoruz. Vela ilahe gayrük. Aslında gayrükedir. Durduğu için cezim verdim buna. Gayrükedeki kef zamir. Vefuriz amir eder. Yani seni anlamaya geliyor. Seni anlamaya geliyor. Kul ne yapıyor? Senden başka ila yok. Yani kul bütün namazın dış şartlarına getirdi Altyapısını yaptı. Şartlarına getirdi, Vakti bekledi. Niyetini yaptı. Tekbir aldı. Allah uzununa girdi Artı yaşı unuttu dünyayı. Elbaha teslim oldu. Eyydü ve la Allah'ın senden başka ilah yok. İlah sensin Allah'ım. Sensin âlem yaradan yöneten. böyle teslim budur. Ondan sonra evuzu billahi mineşşeytanir racim diyoruz. Eûzu billahi ve Allah'a sığınıyorum. Racim olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum. Bu nedir? Allah'a sığın, Allah'a kaçma. Allah'a kaçma. Mesela bir kimseyi bir silahla kovalı vuracak böyle. Kişi onda karakola sığınır. Nasıl sığınır karakola? E atar karakola böyle. Aman sen sığın beni koruyun der böylece. E şeytan bize düşman. Öyle düşman ki görülmeyen düşman mıdır şeytan böyle? O bizi görüyoruz ama göremiyoruz böyle şey. Şeytan var işi yok. Bizim işimiz zor tabi. Bu işi ne yapıyoruz? Şeytanı görene, ona gücü yetene Allah sığınır böyle. Bir de evcizi namazda güzel söylemek gerekiyor. Evcizi ben sığınıyorum, sığma böyle. Yani acizim, aciz kaldığım gücüm yetmiyor. Allah sığınıyorum. Mine şeytanı racim, racim rejim olan lanetlenen şeytanı şeyrinden Allah'ın sana sığın versin ey Allah'ım. Ya yani namazda kalmervesi vermesin. Şeytan namazınsa işte girebiliyor muhtarlar bakılır. İnsanın kan damarında erci akımı gibi dolaşır dolaşabiliyor. Şeytan bir insanın beynine girebiliyor. Beyinde vehim duygusu var. Şolu eham bunu böyle. Oraya girebiliyor. Allah korusun eğer o anda beyin boşsa, gaflette ise, Allah yürönmemişse, beyne bir vesile veriyor be, şeytan bile Yani bir program yıkıyor beyne, beyimiz onu başlığı program çözmeye uğraşıyor mutlaka. Allah kazanır. Yani biz zavallı adamlar, zavallı böylece. O lanet şeytan, düşme olan şeytan ne yapıyor? Beyimize bir program yıkıyor be, beynimize böylece hissi, gücü, geçmişi, geleceği, işte bir düşmanını, kinini, yiyecek yemeğini o anda, ne yiyeceğini, şunları bunları, bir beynine bir şey yüktüyor onu böylece. insan beyni ne yapıyor beyin, hep ona meşgul. Evet, kişi Fatih'i okuyor. Zaman okuyor, ülkede seçtiği gidiyor ama ne okuduğun farkında, evliliği farkında muhtemelen. Bir köyün birinde birisinin ineği birden beri hastalanmış, Ramazanmış da. İlek birden beri hastalanıyor. Bakıyor inenin sahibi, ev sahibi, hayvan ölecek. bunu artık bir şey yapacak bir şey yok böyle. Hanımına diyor ki bak hayvan ne yapalım bunu? E keselim, orada ölmesin bari. Kadın bu şeyi getiriyor, kesiyorlar. Ramazanmış, hava çok sıcakmış. Tabi o zamanlar dondurucu flaşımda yok. Böylece. Et çok. Bir ki kadın bir kısmına diyor, benim, benim kavurun diyor. Saklarım diyor. Hazır Ramazan diyor. Bu akşam diyor, cemaate eve çağıralım, iftara diyor böyle. Peki mi peki? İktikab ediyoruz bunu. Geç vakitmişte alan tabi camiye gitmiyor akşam. olmuş on yaşlarında Oğlum sen de camiye git diyor. Namaz kılanları iftara bile davet ediyor bakınız. Oğlum camiye git, namaz kılanları iftara eve davet et diyor. Kendi kadın yardım ediyor evde. Tabi bunlar camiye gelir derken hazı yapmışlar. Yukarıdan sofra kurmuşlar, hazı yapmışlar bunlar. Çürük seni camiye gidiyor, namazı kılıyor, hemen dışa çıkıyor kapıyı dikiliyor. İç çıkan cemaata, amca, bir dakika doğru musun? Ne var yavrum? Hoca ne okudu bugün son bir süre? Ne okudu? Tamam ya. Yok hakkında değilim. Neye sordun yavrum? Bak bir şey geç diyor. Herkese bunu soruyor şimdi. Hoca ne okudu? Bu, ne okudu? Şimdi cemaatler bir şaşırlaştırmaya bekliyor Bakalım ne olacak bunlar da böyle. Yalnız ilk kişi biliyor, bir de hoca biliyor. okudu okuduğunu, okuduğunu ben de. İşte şunu okudu, şunu okudu. Babam dedi, "Siz daha seviyor. sizi diyor. Yani bizim mi eve size? 3'ünü alıyor çünkü diyor. Eve gidiyorlar. Kapıya geliyor tabii. Bakıya, aa ya benim çöreği geliyor ama imamın iki tane cemaat var. Biz karşı karşılık kurduk buraya. Oğlum hani cemaat? Baba, sen bana camiyi çağır demedin ki. Ama namazı çağırdın sen bak. Bu namaz kumu çağırdım. Yalnız muteremler çok acı ama gerçek ama ben şahsen de onlardan on, gafirim falan. Onlarda. Bizi bilmiyor tamuteremler. Yani çok zaman namazda yani gafete kuyumuteremler. Yani imam uyduğumuz zaman da sol solarım, Yani bizi bilemeyiz ne okuduğumuteremler. Yani çok acı ama gerçek muteremler. Sonra besmele şekeri besmele. Üç tane isim var Esma-ı Hüsna'dan. Allah-u Erham, Errahim isimleri var. Yani Allah adıyla, oradaki Besme'nin beysi var, İsa kişinin bu. Ona bir mütalikı var. Yani Akh-ı diye başlıyor başında, mahtizli bu. Allah adıyla Fatih okuma başlanıyor. Bir de bu namazda huşu yapmak için okurken de ne gerekiyor? Tertil. Tertil, tertil şart. Tertil. Mevla buyuruyor, Kur'an'ı tertile alabilir. Kur'an-ı Kerim'i tertil ile okum, Mevla'nın buyuruyor. Değilir, tertil, harf bile çıkarmak, hece hece kelime okmak gibi böyle, Bu şart bir de insanın kendi duyması geri okuduğunu harfi dudak kıvıl hiç ses çıkmasa bu da katine geçmiyor galiba. Harfi Harf ses çıkacak. tabi camide yanındaki sıra etmeyecek yanındaki camide. Ama insan kendi okuduğunu harfi duyacak kendisi bilecek. O her harf çıkacak, hece kelime belli olacak. Mesela elhamdül Lillahi Rabbi alaamin, ar-Rahman ar-Rahim, baleki yemid din. Ramazan günü Yani okuyan bahçeler trafi de o kılamlamazdı O aşka Kuran şey olmuş Allah Allah. Olmazdı berbere. Demek ki hushiy Ramazan kumarı ne geri gibi de okuduklarımızı tertil tertib böyle kelimen kelime yavaş yavaş böyle Ağzı bıllahim, min Şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Yok bu temel? Yavaş yapın, yavaş yapın. Allah zulda'yı ismetinde. Onu sıkılmayalım böyle Bir de Fatihada ne var muhtemeler? Fatih, şu atekermesi. Malikiye mi din var? Maliki yevmi din. O Allah. Din gününü Hesap günü diyor, Maliki. Hakimi, egemeni. Mahşerim böyle şey. İşte namazda, hayattayken de ne gerekiyor? Kendimizi mahşerde kabul edelim ki. Mahşerdeyiz. İkinci üflendi. Kabirler çatıdı. Her rubbedeni buldu. Her canlı kabirden kalkıyorlar. Elde mi kalkmamak? El Kalkma bakalım ya. Niye dünyaya geldin gelme edin ya. Elimizde mi? Ölmek elimizde mi? Yok. Öyle insan ölmek istemiyor. O kadar seveti var böyle. Her şeyi feda edecek. Ama beni kurtarın diyor. Dünyaya gelmek elimize değil. Ölmek ölmemek elimize değil. tek elimizde değil. Değil muhtemelen. Malik mi din ayatayken kıyam bu işin namaza kıyam vardır. Nedir? Mahşerindeyiz. yerindeyiz. Mahşe yerine Mahşer yerine muhteşem eder. Mahşer güneşi altındayız. Mahşer güneşi. Bu güneşten binlerce kat daha üstün güneş. Daha büyük. Enerjisi, gücü daha kuvvetli güneş. Dünyaya güneş yaklaşacak. Dünyanın güvüş gibi metal olacak. Madem olacak. Yaldan yak, Başa çık. İzdiham. Başlı, Üst bir süre böyle. Bedenler birbirini yakıyor böyle. Nefesle birbirini yakıyorlar böyle. Ne var mahşerde? Nefsi, nefsi. Ah ne olacağım ben? Annesi kızına bakmıyor. Derde. Görmüyor. Eşi eşini görmüyor. karı kardeşini görmüyor mahşerini. Kimse şey görmüyor böyle. Herkes böyle nefsi, nefsi böyle. Amel defteri dağılıyor. cenem ortaya getiriliyor. Mizan kuruluyor. Hesap başlayacak orada. He hesap başladığı zamanlar düşünelim ki muhteremler bir de alacaklar var. Alacaklılar, haklılar var böyle. Kalbini kırmışız. Arkasına gribetini yapmışız. Almışız. malını mümkün parasını vermemişiz. Ne olacak? Ömür boyu böyle. Ömür boyu böyle. Yüzlerce alacaklı böyle. Heybe bizlere sahip arıyor mahşerde nerede varsa babası anası yapışıyor yapışıyor alacak var böylece Allah'ın akıhı modadır o derler. İşte kıyam bu namaz kıyam eder kıyam, kıyam. böyle. Soğuklanmak üzereyiz. Allah soracak. alemi. Alacak etrafımızda bizim başındayız titit böylece vereceğime. Böyle. İşte aklını bunlara getirebilirsek, onunla şeytan bize vesile bu durumda. İşte kim bu şekilde namaz kalabilirse <gülüyor> kişi olmasa buna yaklaşabilsek yani, yani tam namazsa buna yaklaşabilsek evimizden geldiği kadar şeytan biraz kandırdı anda hemen toparlayıp kendimizi ki namaza verebilsek böyle. Verebilsek işte bu namazedir. Gönüllerin gıdası buna maz. Gönül bundan gıda alır senden. Gönül gıda alır böyle. Kalp buna tatmin olur, huzur bulur senden alır. Kalp ondan feyiz alır, kalp böyle. Namaz tatlı o namaz böyle. Feyzi olur, zek cekt, ruhsa olur. İnsan ruhen tatmin olur böyle namazla böyle. Kişi bu namazdan çıkma bile istemez ki benim biri esir düşmüştü Mekke müşriklerine. Allah'ın esir düşmüştü. Bunu asma karar verilen müşrikler sahabe vaktinde hüttür asmaya Mekke'nin dışına kuruldu. Buna sordular. Son bir ismenin var mı? Dedi ki sabahmazın vakti geldi. Eğer iz izin verirseniz iki kat namaz kıyam dedi. Farzını kıyam dedi ben bakan dediler. Bakın muhteremler idam sehbası yana getirildi. İdam edilecek. İdam sehbası orada. E sallanıyor, böyle sallanıyor. Yağlayıp boynu sallanıyor. Müşrikler yine başlarlar. Kübreye döndü. Allah eber deyince Allah o zaman girince unuttu idam olacağını. Kendi geçti kendisinden. Bir okumaya başladı. Fatiha derken bir uzanma süreye girdi. İkinci tek, iki, iki, tek altına geldi ki ha beni ascaklar bunlar. İdam eşitleri bunlar beni. Eğer namazı uzun kılarsam korkuyor dede bunlar. Kısa kesin bak muhtemelen beyle. İdamı unuttu muhtemelen beyle. İşte gerçek namaz bu muhtemelen beyle. Bizler namaza sıkılıyoruz. Yani hoca ve uzun okuza biraz sıkılıyor muhtemelen beyle. Yani hemen patrı kütür. Neden? Namazdan bir gıda alamıyoruz muhtemelen. Der. Bir insanın ağzının tadı gitse yediği gıdadan tat almasa ne olur? Ona tazsı, tuz, saman gibi gelir. En sevdiği bir şey ister. Şu olsa belki yerim der. Hasta ya şimdi. Ne Soruyorlar. En sevdiği bir şey istiyorlar. Şu olsun yerim der. Böyle. Getirirler. Ama tadı tutuyor ki, ki, ki, damak tadı Demek ki damakta olmayınca, insan şey geçme boğazdan geçmiyor. Tüneşi. İşte namazdan da bir şey alamayınca, gönlü bulunan tatmini olmayınca, kalp huzuru bulmayınca, bundan bir fiil almayınca, namaz sıkıcı oluyor, dar oluyor. Hatır kültür, kılıbı reyn. sağma oluyor. Bu namaz bizim müslümanlar aratı biraz zor taşıyor. taşır, Taştır. Tabi Taşır. Tabii hiç kıymetle benzemez. Yine bir emir insan dinliyor, dinliyor ama taşıma muhtemeldir. Bu şimdi Âlâ O müminler felak kavuştu. Yani cennete girdiler. Bir engel ölüm önlerinde. Yani kim namazı huşire kılıyorsa. Onun önünde te engel hocaya gelmesi ölüm var. Ölmeden girinemiyor böylece. Öldüğü anda onun içinde oluyor, oluyor? Bir bayram oluyor böylece. Daha ölürken ölmeden önce yüzünden perdere kalkar muhtemelenler. Cehennetteki kendi makamını, köşkünü görür. Hürleri görür. O tuba ağacının dallarını görür. Akan suları görür. Cehenneti kokusunu alır. Artık ruh sığmaz bedenle. Genişleyen gazlar gibi ruh da genişler. Ruh bedene sığamaz. Allah'ım eminim, eminim. Al ben, al ben Allah'ım. Ya Allah'ım. Tabi ama yine vakti sağdım beklemesi gerekiyor. Zor bekler haber. Ölümü zor bekler. Ölüm onun için en mübarem olan Öldü. Tabi rahat öldü muhtemelen. Ruh feyizde. Ruh zevkte böyle. Ruk'ayet hafif bir halde böyle, tabtah feyizofuk böyle. Lakin yani ne geliyor yanında? Ne yanına geliyorlar? Ama işte bunun canı sıkılır, bedenin yatıyor, bedeni yatıyor. Fiğan gelecek, fiğan telefon ettik, fiğan haber geldi. Beni bekleyin dedi. Bu çıldırıyor şimdi, çıldırıyor bu böylece. Hatta yalıyor, hadi şöyle bu arada. Ne diyor? Kadimoni, kadimoni. Bir rivayete aciloni, aciloni. Ne oldu? Acil edin, çabuk edin. Beni çabuk gönderin, gönderin. Makama gidin, yerime gideyim ben. Neden? Onun mezarı cennetten bir bahçe. Yani padişahın sarayından billerce kadar daha üstüne mezarı böyle. Hele mezar gördü, mezar genişler, cehennemin bir bahçe olur böyle. Dostları gelir, afapları gelir, el yollar gelirler. O da bir alem oluyor oluyor böylece hatta ne diyor bazıları Allah niye daha önce almadın sen ben canım be o diyançilesi man çiftirdin <gülüyor> Bir gençim biri Allah yolunda genç mi Allah yolunda geleceğe Ali genç ibadet doymayan genç kardeş vefat ediyor. ölüyor canlı böyle yani öldüğünü fakir bile var mı seccade ölüyor bir anici varmış. Ama Suyu getirmiş genişte de. Tabi ölmüş, mezara konunca. Bir mezara koyarken bakıyor, mezara bakıyor. Gözlerin gördüğü kadar geniş. Cennetten bir bahçe. Gözleri kamaştıran güzellikler. Kuru kızlara gelmişler. Belekler gelmişler. Eylülullah'a gelmişler. Artık o kadar tatlı, fiziki bir alem. O kadar güzel bir alem. Ama... Allah yalvar Allahım ne olur var izin ver Allah be. benim bir anneciğim var anne iş benim için üzüp ağlıyordur özüm devletten. bana izin ver Rabbin gireyim annem anlayayım benim için diye ki belen birisi sen buna gidemez yasak asla gidemezsin ben yani öyle insan var ki muhteremler var gidi izin ver de habi verim diye böyle şey ne gerekiyor bak belen bir yürüyor. İşte namazı huşuyla kılanlar bundan doğrudan doğruya mezara cihazı bahçesi hemen cennette mutluyorlar. Bunların hesabı hafif bahçelerde. Bir namazı kadar. Hesapları hafif bahçelerde böyle. Namazı tamam böyle. Namaz hesabı 700 adam bunlara böyle. Günahtan sakınmış kendisi. Naman günahı sakınmış. Namaz söylediği kendisine. Hatta bunların bazı cihazı girince birini soracaklar. Dikleriz ki bunlar bize dünyadayken derlerdi, saat köprüsü var derken biz onu görmüyoruz Saat salat köprüsüne baktılar. Öyle bir şey hızlı gibi içecekler saat köprüsüyle, hiç buna fark etmemeliyiz varmayacak, yani, varmayacaklar. Bu işine ne gerekiyor işte, namazı muhtemelen böyle, huzur kılmak gerekiyor, huşu yani gerekiyor, kalbin Allah'tan korkması ürpermesi Allahu olduğunu bilinci gerekiyor bedende şükünü gerekiyor Namazın bir de organları var namazın muhtemelde Namazda beden gibi tefsir kebirde bu çok geniş açık bu konuyu özetlemişler burada Namazın bir de organları var beden işte organı iki ayrı oluyor Bir hayatı organlar kalp, beyin, ciğer, av ciğer, karaciğer, bebekler gibi böyle. Bunlar hayatı organları böyle. Bu organların biri öldü mü, hayatı fay durdu mu, böyle ölüyor muhtemelen. Böyle. Bunlar nedir diyor, bu ulamalar biliyorlar. Bunlar namazın farzları. Bunlar farzları bunlar böyle. Efendim işte kalp durdu çalışmıyor. Diğer okumlar sağlam. Ama ölü insan. Bebenin <gülüyor> işi bitti durdu. İnsan ölüyor muhtemelen. Ağzı yer durdu, şu durdu, nasıl ölüyor böylece? Namazına bir fazlazı olmadı mı? Namazda öldü, teklamızı gerekliyormu tenemlerden? Ancak eğer organ ölmez de hastanırsa tedavisi olur mu? Oluyor. Fazla tek edilmeyip, terk edilirse, ertelenirse sevişerek tedavı oluyor mu tenemlerden? Hiç sevişmemeli şey. Bir de dış organlarımız var. Ellerimiz, ayaklarımız, gözün kulağımız gibi. Bunlar hayat organı değil bunlar. Bir i̇nsanın kolu kesilse, ayağı kesilse, hatta gözü çıksa bir şey olsa, kişi gene yaşar. Nasıl yaşar onun böyle? Çok yaşın şartları zorlaştırır. Bunlar da namazın vacipleri, bu, namazın vacipleri bunlardır. Bir insan namamı var diye tehlike neye benziyor? Ayağı kesiyor, kolu kesiyor, gözü küçük, şu buna, buna benziyor, benziyor. Bunlara benziyor. Namanın bir sünnetleri var. Ne de bunlarda? Parmak var. El ayak 20 tane parmak olarak bakıyor. İnsanın bir parmağılığı kesilse, insan gene böyle noksanlaşıyor. Hayatına zarar vermiyor, yaşamına zarar vermiyor ama bir an 90 Bir şey. E namazın müsapları var. Sünnetin biraz aşağısı. Müshapları var. Bunlar neler böyle? insan saçı, kaşı bunlar. İnsanın derisi böyle. Yani bir genç kızı başı kel olsa ne olur? Bu işin namazın sünnetini, vacibin müsaabını da inşallah özenle yapmaya yerine getirelim muhteremler. Yalnız bugün aleyhissamadetleri İlk olarak kalkacak olan ahir zamanda, ama huşu kalkacak. Hatta la terfia haşiyan taberaniye. yakın insan gönlünün huşu kalkacağı muhtemel. Camiler dolacak, yani Dolduğu kadar tabii dolu camiler olacak. İşlerinde huşu kalanlar çok az olacak muhtemel. Yani insan bakışını camiye girerken. Sigara ağzında böyle, fosu fos çekiyor böyle. sigara çeke çeke böyle. Artı cami son bir çekiyor şöyle, hasetli oluyor. Şam, şam, şam, çekiyor. Ondan sonra atıyor cami duvarına efendim sigarayı. Camiye giriyor muhtemelen yapar. Ya, konuşa konuşa böyle, hülüşe gülüşe, Camiye geliyor. Ön hazırlık yok. Altyapı yapı Yok ya, muhtemelen böyle. Yok böylece. Ve Elhamim hepimize inşağı nasip etsin. Hoşçakalın. Fatiha.